Su hakkına hoş geldiniz. Ben Akkün İlhan. Ben Noren Yüce. Ee, Türkiye'de ne zaman su meselesiyle ilgili konuşulsa e, kuraklığın olmadığından veya işte iklim değişikliğinden etkilenmeyeceğimizden bahsediliyor. Veyahut... Yani kuraklık olsa da iklim değişikliğinden etkilenmeyeceğiz. Evet. Evet onun dışında evet horoz sesleri gelmeye başladı bize onun dışında bir giriş yapacağız ondan sonra size merhaba diyeceğiz Gamze Hanım bir dakika yani Türkiye'de yetkililerin böyle göstermeye çalıştığı tablodan çok farklı bir, bir su meselesi ve su krizi var aslında ondan bahsedeceğiz bugün biraz. Evet bu meselenin içerisinde de şey de söylenir Yani suya erişimi olmayan köy kalmadı hı hı. İşte bütün atılımlar bu noktada yapılıyor Herkes suya erişiyor İşte 10 yıldır 20 yıldır suya erişemeyenler artık Son 10 yılda yapılan büyük yatırımlar sayesinde suya hı hı. ulaştı diye de ifade ediliyor Ama bir yandan da biliyoruz ki zaten bu programın içerisinde de sık sık Bu tür haberleri aktarmaya çalışıyoruz Türkiye'nin dört bir yanında e, suya hı. uzun süre erişemeyen e, Köyler var e, Bazen mahallelerde var Mahalleler hı. var Büyük şehirlerde var bunlar e, Bugün e, programımızın Açılışını e, işte oradan Yani bu sorunla e, Muhatap olan Bir hı hı. yerle yapmak istedik hı. Tekirdağ'dan e, Kapaklı, Kapaklı Köyü. köyünde hı hı. Evet Gamze Hanım da bizlere e, Gamze Erolan Evet Gamze Erolan bize anlatacak Merhaba Gamze Hanım nasılsınız? Merhaba sağ olun siz nasılsınız? <gülüyor> biz de iyi olmaya çalışıyoruz. Şimdi öncelikle şöyle başlayalım. 8 ay boyunca sizin orada köyde yani kapaklı köyünde sular akmamış. İnsanların inanası gel gelmiyor böyle bir şey duyduğumuz zaman. Hani nasıl 8 ay boyunca biz şehirlerde bile zorlanıyoruz. Köy hayatında evet. çok daha zor olmuştur. Birazcık hani neler yaşadınız anlatırsanız bize. Yani 8 aydır akmıyor. Onun öncesinde de vardı sıkıntılar. Hı. Ama ara ara hani yine oluyordu kışın hani donarak atmıyor diyorduk yazın kuraklıkta hani olmuyor diyorlardı Hı. bir şekilde su göremiyorduk yani açıkçası ee, mesela çamaşır yıkayamıyorsunuz elinizi yıkayamıyorsunuz hiçbir şekilde su yok baya bir sıkıntı hani 8 ayda iyice artışı hani tamamen susuz kalındı aylarca o şekilde sıkıntı oldu. Yani sekiz ay boyunca hiç su verilmediğinden hiç su akmadı ve e, hani köy yeri olduğu için hani büyük çeşmeler var Eskiden kalan hani kaynaklar var oralardan en üst sürekli kullanıldı. E, şimdi Hı -hı. geçici olarak çözümler bulunmaya çalışılıyor fakat yine yeterli değil köy ailesi kışın daha az yazın e, tatilden geliyorlar şehirlerden Hı -hı. falan şehir dışından. Hani Hı. o şekilde yine yetmiyor elimizdeki yani imkanlar. Sular yine azalıyor. Hani gelenler alıyor gibilerde. Yetişmiyor yani sular. Yani Sizin evet. köyünüz neyle geçimini sağlıyor? tarım? Ormancılık. Hani evet. çok az da çiftçilik. Hani fazla yok. Orman var genelde çiftçilik. Evet hayvancılık yani. Çiftçilik Hayvan yani. bakılıyor. Ama yani yine de hayvanı da bakması zor oluyor. hani. Tabii de zaten su yokken nasıl bakacaksınız Gamze Hanım? Evet yani Tabii. su yokken çok daha zor. Kentlerde yine bir yok, çaresi bulunuyor zor. ama. evet. Peki evet. E, Gamze Hanım e, bu su olmamasını e, yetkililer neye bağlıyor? Bir açıklama Olmasını, yaptılar mı? Net olarak e, niye bağladıklarını hani tam olarak bilemiyorum. Yağmur falan yok diyorlar. Hani yağış yok dendi bu kış bize. Evet. Hani tamam. ufak tefek bir çalışmalar yapıldı ama bunlar hep geçici Nitelikte. Yani hmm. elinizdeki hmm. depo eski bir depo var hani uzun yıllardır küçük bir depo o da suyu yetersizden diye bir şeylerden fakat biz yıllardır su göremiyoruz hani lavaboya gidiyorsunuz düşünün elinizi yıkayamıyorsunuz hmm. yani her türlü sıkıntı oluyor hatta benim annem genelde buranın ili olan kırkları ili götürüyor çamaşırları kardeşim var bekar hmm. onun hani evinde yıkıyor o şekilde getiriyor götürüyor yani sürekli bir taşıma halinde Peki bu duruma ilişkin olarak e, nasıl girişimlerde bulundunuz yani yetkililere mutlaka e, yani, şikayetler iletilmiştir. Demen de köyüm falan söylendi pek ilgilenilmedi. Onun haricinde en son hani sekiz ay üstüse hiçbir girişim olmayınca yani hiç su akmayınca hani benim annem ve komşumuz vardı bir tane o valiliğe falan gitti bir şekilde hani bir şekilde kaldı o şekilde. Nasıl ben de bilmiyorum tam onlara da hani imza de, da toplanmış demişler, galiba yapılabiliyor falan demişler ama şu anda geçici çözümler üretiliyor. Hı hı Kalıcı bir şey Gamze Hanım imza da toplandı diye biliyorum ben ama doğru mudur? Imza da toplandı. Evet. tabii imza da toplandı ama hı hı. yani köy müsterili ilgili bilemiyorum hani onun çalışmaları var mı hani neler yapıyor onu bilemiyorum şu an onu da anlatması için isterseniz komşumuzu vereyim tam. Elbette. Dinleyebiliriz. Hı hı. Tamam. Hı hı. Buyurun. Merhabalar. Kiminle görüşürüz? Hülya İygin. Hülya Hanım merhabalar. Sizinle telefonda merhabalar. da konuşmuştuk zaten. Evet. evet. Şimdi neler yapıldı? Yani geçici çözümler dedi Gamze Hanım. Siz geçici çözümlerin ne olduğunu hani anladınız mı? Bizimle paylaşır mısınız? Neler yapıldı yani su getirilmesi Bizim için? Bizim bir eski depo vardı. Onun... Hani kapatılmış diye söylenmiş muhtarlıktan hani devlet tarafından evet. muhtarlık kapatmış diye. Onun işte kiraz kaynakları var. Oradan eskiden bizim köy halkı kazıp getirmiş suları. Onları evet. ona adılar. Bir sadece o başka bir hani destek falan daha yapılmadı. Hani ha. söylediler yapacağız falan diye ama başka bir şey yok. Sadece o iki taraftan yarın köyün insanları tekrar Doldu mu köyün içine gene bir susuz kalacağız. Bu Yaz geldiğinde Aynı diyorsun. Işle. Yeterli değil yani Hı -hı. yapılan Hı -hı. işlemler. Şu evet. an akıyor şu iki hikay hikayeden e, gelmeye başladı zaten suyumuz devamlı. Ama sürekli akıyor devamlı mu olarak suyumuz? 15 gün oldu. 15-20 yani gün Hı -hı. geliyor şimdi şu an ama yazın nasıl olur onu bilemeyiz Hı -hı. artık. Evet. Ee, yalnız olmadığınızı söylemek biraz üzüntü verici olacak ama Türkiye'nin muhtelif yerlerinde evet. bu tür sorunlar yaşanıyor açıkçası ki sizin bulunduğunuz bölge aslında e, su açısından e, evet oldukça e, verimli bir bölge olmasına rağmen bu sıkıntıların yaşanmış olması aslında plansızlığın evet. ve gerekli yatırımın hı hı. yapılmamasıyla da e, çok bağlantılı bir durum ama aynı zamanda daha geniş bir mezunun da sonuçları iklim değişikliği ve kuraklık meselesinden de kaynaklı ne diyelim size kolaylık gelsin ama sesinizi duyurmuş duyumanıza vesile olduğumuzu düşünüyoruz bir katkımız olur umarız. Yetkililere evet. de buradan e, seslenmek yani gerekir tabii geçici ki. Geçici olmayan çözümlerin bir an önce yapılması dileğiyle diyelim ama o toplanan evet. imzalar, hani burada duyurulan sesler ve bu konu sanırım meclise de taşınacak Mart'ın ikinci haftasında. Evet. Bunların hepsinin olumlu bir sonuca neden olacağını umuyoruz artık ama olmasa da zaten bu konunun takibini biz de SUAK'ı kampanyası olarak yapacağız. Evet. Ee, o zaman teşekkür çok teşekkür ederiz, edelim size için. Ee, anlattığınız için deneyimlerinizi Hülya Hanım ve Gamze Hanım. Tamam. Çok teşekkürler, tamam. iyi günler size. Sağ olun, iyi günler. İyi günler. Ee, da -da. Şimdi e, bu meseleyi biraz daha detaylı inceleyecek olursak, bu mevzu evet Hı -hı. ilgililere iletilmiş il özel idaresi. E, ...ne iletilmiş evet. ve onlardan Hı. da bir takım açıklamalar da yapılmış. Onların yapı, yaptığı açıklamalar işte köyün e, ne kadar su ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Ama kaynaklarda işte bu kuraklıktan dolayı e, bir türlü e, yeterli su birikmiyor Aha. ve dağıtımı yapamıyoruz. Ama demişler bir yandan da... E, Şöyle şeylerde de bulunmuşlar. Su yönetimi çok önemli demişler. Köylerimizde haddinden fazla bir su tüketimi oluyor. E, muhtarlar köylerde su parasını toplayamıyor. Bundan kaynaklı da bir su israfı var. Su paralarının toplanması gerekli. Sayaçlarının denetlenmesi, borcunu ödemeyen vatandaşın icraya verilmesi gibi yaptırımların gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz demiş. Bu sorunu e, il özel idaresi... ...su ve kanal hizmetleri müdürlüğüne iletildiğinde gelen yanıt bu, bu kurumdan. Evet, yani şimdi düşünüyoruz kuraklık gibi işte... ...suyun aslında borularla taşınması gibi aslında hem merkezi yönetimi ilgilendiren hem de aslında bütün dünyayı ilgilendiren sorunların yine faturası vatandaşa yüklenmiş. Çünkü evet. bu kuraklığın yani kuraklık meselesi iklim değişikliğine bağlı kuraklık meselesinde şöyle bir şey var. E, bu kuraklığa neden olan e, politikalar merkezi hükümetler tarafından e, yapılıyor, karar alınıyor evet, ve yapılıyor. Evet. İşte e, ne kadar fosil yakıt kullanacağız... Hangi ormanlık alanı yok edeceğiz? Nerede Çünkü... kömürlü termik santral açacağız? <gülüyor> açacağız ve emin olmak lazım ki bu yereldeki insanlar bunlara karşı da mücadele ediyor. Ama günün sonunda reçete yine vatandaşlara kesilip yani su yok Hı -hı. E, ama bunun nedeni sizin merkezi politikalarınız Hı -hı. değil e, vatandaşın para ödememesi. Evet. Yani paran Hı -hı. varsa bu hizmetten faydalanırsın getiriliyor. Burada çok e, sorunu tersten hı hı. koyma durumu var yani. Sorunun nedeni olanlar e, hı hı. Buna, bir şey evet, bu soruna neden olmayan hı hı. insanları sorumlu kılıp, kılıp kendilerini atlıyorlar ve bir hizmetten faydalanabilmenin ön koşulunu da en temel hak olan su hakkından faydalanabilmenin en temel koşulunu da paraya indirgemiş durumdalar. Yani hak hı hı. olmaktan tamamen çıkartmışlar. Ee, Ödemiyene varsa. de zaten şey diyor tabii, icra, icra dahil Yani şöyle evet. bir cümlede eklenebilirdi İcra olmadı hapis cezası evet. <gülüyor> Oraya <gülüyor> kadar gider Öyle Gidebilir yani <gülüyor> Ya bu sadece tabi Bugün ele aldığımız kapaklı köyünün Meselesi değil sen de zaten başında Belirttin programın Gerçekten Türkiye'nin pek çok yerinde Böyle şeyler yaşanıyor Sular hızla kirleniyor mesela Elbistan'da geçtiğimiz Ağustos ayında yaşanan faciayı hatırlayalım orada neredeyse 60 bin kişinin hayatı söz konusuydu orada nörovirüs teşhisi konmuştu işte kuyulardan su çekiliyor falan yapılması gereken yatırımlar yapılmadığı için oluyor hı hı. yapılması gereken yatırımlar yapılsa zaten biz musluklarımızdan su da içebileceğiz. Ambalajlı su sektörü gibi hem su varlıklarına hem de iklime zarar veren... ...ayak izi büyük olan, ekolojik ayak izi büyük olan... ...kirli bir sektörü de ortadan büyük ölçüde kaldırmış olacağız. Ama evet. bunlara yapılmıyor yatırım yani. Evet yapılmadığı gibi bir pembe tablo çiziliyor. Evet. Yani bunlar hiç yok. Evet <gülüyor> bunlar hiç yokmuş gibi. Ee, şimdi e, o yüzden de programın başında... E, ...bizzati bu sorunu yaşayan e, işte e, Kapaklı Köyü'nden... Misafirlerimiz vardı. Ee, Türkiye'nin muhtelif yerlerinde e, su gitmeyen e, hmm. yerleşim birimleri var. E, aynı zamanda e, Türkiye'nin su varlıklarında ciddi bir azalma söz konusu. Evet. evet. E, defalarca e, ifade ediliyor muhtelif yerlerde muhtelif çevre örgütleri tarafından e, işte son e, 50 yıl içerisinde Marmara hmm. büyüklüğünde bir sulak alanını kaybettik evet. e, ama ilgililer çıkıyor ya bahsettiğin alanlar çok büyük e, Van Gölü'nün e, yaklaşık 3 katı Evet, Niteliğine evet. tekabül ediyor ee, Eğer böyle bir şeyi kaybetseydik hissederdiniz gibi <gülüyor> açıklamalarda <gülüyor> bulunuyorlar evet. ee, Çünkü orada şun, şunu yapıyorlar ee, Doğal olan sulak alanların kaybını ciddiye almayıp e, barajlarla Baraj göletlerinden hmm. hmm. e, sulak alanları inşa ettiklerini ifade etmeye çalışıyorlar bir yandan. Dengeyi bir, bir noktada burada kurduklarını düşünüyoruz. Açıkça bunu de Evet hayır bunu söyledikleri de oluyor aslında. Geçenlerde bir söylemişlerdi hani burası da sulak alan sayılır evet. yapay göller göletler evet, evet, da demişlerdi. Aynen, evet. Şimdi buradan hareketle e, bu bütün söylediklerimiz ve daha fazlasını da... Ya da Hı -hı. şey yapabiliyorlar, e, o alan da önemli, e, suyu arıttıklarını ifade ediyorlar. Evet. Yani çok ciddi bir atılımı bu alanda yapıldığı ifade ediliyor. Evet. Yani Türkiye'de Hı -hı. E, öyle bir şey var ki, e, su meselemiz iklim değişikliğine rağmen çözüldü. İstanbul'un örneğin 2071 yılına kadar su sorunu oldu. Diğer büyük illerde de aynı projeksiyon geçerli. E, kaliteli su içiyoruz. E, neden musluktan su içmiyoruz? İçilebilir ama bu bizim tercihimiz gibi anlatılıyor. Evet. E, onun dışında yani... Şimdi hepsinin bu, bu söylemleri ve daha fazlasını ele alan bir şey olmuştu zaten. E, kongre olmuştu. Ondan bahsedelim mi birazcık? Evet ya da e, Neyse evet ondan Hı? bahsedelim. Belki müzik aramızı sonra veririz. Şimdi ikinci uluslararası su ve sağlık kongresinden bahsediyoruz. 13-17 Şubat 2017 tarihleri arasında Antalya'da yapıldı. Burada e, suya dair her şeyden bahsedildi. Pek çok katılımcı oldu. Bunların içerisinde belediye başkanları, işte su ve kanalizasyon idaresi başkanları, e, bakanlar, bakanlık yetkilileri ve pek çok su sektöründe çalışan firma, şirket bunlara katıldı. Bunda da pek çok konudan bahsettiler. Evet. Özellikle de bu 400 ne kadar diyor Türkiye'de kişi başına 1400 metreküp su düştüğünü ve önlem alınmazsa da Türkiye'nin kısa süre içerisinde e, su fakiri bir öl, ülke olacağını söylediler. Bunu zaten hep duyuyoruz yani hı hı. ama aslında su fakiri olmaktan kasıt e, başka bir şeyden bahsetmek lazım çünkü hani. Bu su iyi de dağıtılmıyor işte gördüğünüz gibi bazı köylerde 8 ay boyunca susuzluk yaşanabiliyor bazı yerlerde de su çok har vurulup harman savrulabiliyor. Veya işte bildiğimiz bir meşrubat şirketinin biliyorsunuz İzmir'in e, yeraltı sularını nasıl hani e, senede 1 milyon metreküp çekerek bundan para kazandığını da biliyorsunuz. Yani böyle çok büyük dengesizlikler var suyun dağıtımında esas mesele bu olmalı ama buna hiç değinilmemiş tabii bu toplantıda. Evet ama bu toplantıyı bizim açımızdan ilginç kılan şu oldu. Evet, suya dair her şey temasıyla yapılan toplantıda evet her şeyi ele almaya çalışmışlar. Yani konu başlıkları e, çok geniş. 180'den fazla e, bildiri sunulmuş. 100'den fazla konuşma yapılmış. Hızlı kentleşme, sanayileşme, artan nüfus, tarımsal faaliyetler, hayvancılık. Yani geniş bir ambalajda su da var bunun içerisinde konuştukları e, pek çok konu var. E ee, bize ilginç gelen e, bu toplantıda e, işte az önce söylediğimiz gibi bu pembe tablo yani ilgililer tarafından çizilen pembe tablonun dışında şeyler bu toplantıda ifade edilmiş. Hı -hı. Yani aslında gerçek kendileri tarafından da biliniyor Hı -hı. ama dönüp kamuoyuna bilgi paylaşmaya gelindiğinde ya da işte e, bir şey e, anlatılmaya başlandığında e, bir 15 yıl Öncesinde çok daha bir kötü tablodaydık. Şimdi ise e, Her şey çok güzel, çok <gülüyor> güzel oldu. E, ve hiçbir sorunumuz yok. Bunları dile getirenler de ...aslında çok kıskançlıkla yaklaşıyorlar Gelişmemizi <gülüyor> yapılanları. Gelişmemizi istemiyorlar, kalkınmamızı değil. diyorlar. Bir söylem tutturulmuş. Ee, ama bu toplantı içerisinde dile getirilenleri burada biz de ifade etmeye çalışalım. Örneğin onlardan bir tanesi, kongrede konuşan... E, ...kongre başkanı Profesör Doktor İrfan Sencan tarafından ifade edilmiş... E, Su yönetiminde Avrupa Birliği mevzuatlarının dikkate alınması gerektiğinden e, bahsederek yerel yönetimlere su sağlığı konusunda büyük bir iş düştüğünü vurgulamış. Sudan kaynaklı bakterilerden gelen hastalıklar en azından in, indir, indirgenliklerini e, söylüyor ama ancak bakterilerin şekil değiştirdiğinden bahsediyor. Onların yerine büyüyüp... <Gülüyor> evet. Ee, ...virüsler aldı diyor... ...akıllı hayvanlar artık giderek büyüyorlar... ...su güvenliğini sağlamak için... ...kaynağının temizlenmesi, klorlanması... ...yeterli değil... ...şebeke hatlarını da incelenmeli... ...2023 hedefi olan... ...bir Türkiye için bu... ...önemlidir... ...geçtiğimiz ağustos ayındaki işte Elbistan meselesi... ...buna evet. örnek olarak da verilmiş... Evet. ...yani burada bir... ...aslında şey var... Ee, ne derler? Gerçeğin e, dile getirilmesi durumu var. E, Türkiye'de işte Elbistan durumunu, Elbistan'ı yaşıyorsak 60 bin insan e, sudan kaynaklı zehirleniyorsa altyapılarınızı da iyileştirmek zorundasınız. Tamamen ondan kaynaklı bir evet. şeydir zaten. Buna da yatırım yapmak zorundasınız. Buna yatırım yapılmadığını, altyapıların iyileştirilmediğini ...kendileri de yapılan toplantı içerisinde ifade ediyorlar. Evet, ben şeyi de söylemek istiyorum. Yani e, ne demiş? Bu akıllı hayvanlar artık giderek büyüyorlar demiş. Yani bakteriyi ve virüsü hayvan yaptı. O da enteresan <gülüyor> bir şey olmuş. Biyoloji tarihinde çığır açtı kendisi. Şimdi bir başka başlıkta da şey deniliyor. Yine Şencan konuşuyor. Profesör doktor. Klorlama olmayan köylerimiz var demiş. E, pek çok 2016'da yerel yönetimde mevzuat değişikliği oldu... 20 Haziran 2017 itibaren tüm köylerde klorlama olması gerekiyor dedi ama önce klorlama olabilmesi için köylerde su da olması gerekiyor tabii bunu hatırlatalım. Ee, hani gelecek nesillere sağlıklı bir su, su bırakabilmek için su yönetimini iyi yapmamız, suyu miktar ve kalite olarak birlikte yönetmemiz gerekiyor diyor ama bizde genelde gördüğümüz hani suyun miktarını arttırmak, arzını arttırmak üzerine pratikte baktığımızda suyun kalitesini arttırmak için herhangi bir çalışma ne İstanbul'da ne de Türkiye'nin Farklı yerlerinde şahit olmuyoruz. Daha çok baraj, yapay gölet ve su taşıma borusu ve Melen projesi gibi böyle havzalar arası su transferi projeleri gerçekleşiyor. Ve biz hala evdeki musluklarımızdan suyu içemiyoruz. Evet. Bir başka konu ele alınmış. E, bu arıtma tesislerine ilişkin e, konu. E, bunda örneğin şey e, DS yani Büyükşehir Belediyelerinin ve DSE'nin verileri var. Ve her bir şeyde açıklama kısmında bu verileri ifade ediyorlar. Yine işte geçtiğimiz bir 10 yıl 20 yıl karşılaştırması yaparak arıtma tesisleri konusunda büyük bir başarı kaydedildiğini de Hı. anlatırlar. Ama bu toplantı sırasında yapılan sunumlarda böyle bir başarının olmadığı ifade edilmiş. Türkiye'de şu anda yerüstü su kaynaklarından e, su alan 147 tane konvansiyonel sorutma tesisi, 12 tane e, ileri ileri artma tesisi, e, 293 adet paket arıtma tesisi olduğu ifade edilmiş. Yani e, ve bunların hepsinin proto, prototip e, ...olduğu söyleniyor. Yani, yani evet... E, ...yereldeki kaynaktaki suyu alıp... E, ...suyun içeriğine ve kalitesine... ...bakılmaksızın... E, ...bu suları alıp... E, ...temizlediğini... ...söyleyen e, sistemlerden bahsediliyor. Ama... ...şunu da eklemişler maalesef... hiçbir bir tane arıtma tesisinin... Hı. ...ham su kalitesi ölçüleri... ...dikkate alınarak... ...tasarlanmadığını... ...inşa hmm. edilmediğini söylemişler. Bunun sonucunda tabii bunlar... ...arıtmada yetersiz oluyor demişler. Ama hmm. bir yandan da... ...diğer kurumların... Hmm. ...çok sayıda rakamlarını... ...büyük rakamlarını duyuyoruz. Yani İstanbul'da şu kadar arıtma tesisi. Evet, sayılar havalarda uçuşuyor diye. <gülüyor> evet. evet. Yani şimdi biz... ...daha önceden de bununla ilgili bir program yapmıştık. Daha yeni sayılır. Atık tesisleri de yani su arıtma... ile ilgili Türkiye'deki... O zaman e, çevre mühendisleri odasının da yaptığı bir rapordan yola çıkarak ve yeni bir rapor bu. Ona baktığımız zaman şu ortaya çıkmıştı. Atık suyun yüzde 81'i arıtılıyor Türkiye'de ve bunun da yüzde 25'i fiziksel arıtmayla yapılıyor. Bu arıtma zaten sadece aslında ön arıtma olarak e, kabul edebileceğimiz bir şey. Fiziksel arıtma yapıyor yani içindeki parçacıklardan ayırıyor. Dolayısıyla... Bunu da %25'ini de çıkardığımızda bu %81'in ortaya şu çıkıyor. Türkiye'de aslında sadece suların, atık suların %61'i arıtılıyor. Yani yarı yarıya bile diyebiliriz biz buna. Hayır, böyle olunca da tabii akarsular, topraklar, göller, bütün su ve toprak varlıklarımız kirleniyor. Üstelik e, mevcut atık su arıtma tesislerinin deşarj kaliteleri hakkında da hiçbir bilgi yok. Deşarj edilen suyun içeriğinde e, kendini devam ettiren kirleticilerin parametresi, ...miktarın neden olduğu... ...çevresel etkilere dair bir veri yok... ...bu verilerin aslında güncellenmiş olarak... ...vatandaşın bilgisine... ...sunulması gerekiyor aslında... ...yani bu bizim hakkımız... Hı hı, ...evet... Şimdi vaktimiz çok az kaldı programı e, daha şey yapamayacağız diğer konuları e, ele alarak bitiremeyeceğiz ama burada Hı. bir ibare daha geçmiş bu konuşmalar sırasında vatandaşların onu da ifade edip bitirelim istersen gün evet. vatandaşların ekonomik gelişmeden dolayı musluklar yerine damacana sularını tercih ettiği söylenmiş ee, bunun toplumu psikolojik yönde etkilediğinden bahsedilmiş. Burada yani şimdiye kadar sayabildiğimiz az sayıdaki örnek bile şunu gösteriyor ki e, vatandaşlar ekonomik gelişmeden dolayı ambalajlı suları seçmiyor, tercih etmiyor. Kamu bu alana yeterli yatırım yapmadığı için evet. biz musluklarımızdan temiz ve içilebilir su e, içemediğimiz için bütçelerimizden büyük bir miktarı... ...daha sağlıklı olduğunu tırnak içinde söylemek Hı -hı. gerekir. Düşündüğümüz e, suları almak için kullanıyoruz. Musluktan bu sular aksa... E, Hiç buna, kimsenin gidip alması e, söz konusu olmadı mı? 500 katı pahalı yani evet. musluk suyunun. Alamayanlar, ekonomik durumu daha kötü olanlar ise e, musluk suyunu içmeye devam ediyor. O yüzden e, burada bir ekonomik gelişmeden değil, aslında bütün bu... Başlıklarını saydığımız meselelerde kamuya gerekli yatırımı yapılmamasından kaynaklı sorunlarla evet, boğuşuyoruz. Yani aslında tercih falan değil resmen bir zorunluluk evet. bizim için. Çünkü temiz olduğunu düşünmediğimiz içemeyeceğimizi düşündüğümüz bir şeyi elbette ki yani musluktan akan suyu içemeyeceğimizi düşünce gidip alıyoruz. Aslında fiziksel erişimimiz var bazı yerlerde. Bazı köylerimizde fiziksel erişim bile yok. Fiziksel erişimin olduğu yerde de maalesef ekonomik, ekonomik. erişiminde önünde pek çok engel mevcut. Ve sene 2017 olmasına rağmen. Konuşulacak çok konu var ama süremizin sonuna geldik. Yine boyutur. Evet. Yine yetiştiremedik. <gülüyor> Su Hakkı'ndan bu haftalık bu kadar diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Su Hakkı